Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül dinleyicilere. dinleyicileri. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Günleriniz, haftalarınız hayırlı, bereketli olsun inşallah. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Ve Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Sabahın bereketine yine her zaman olduğu gibi... Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın bir hadisi şerifiyle başlıyoruz. Übade bin Velid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Çalıştırdığınız kimselere, memur, işçi veya hizmetçilere yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin bunu bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyiciler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır çalıştırdığımız kimselere yediğinizden yedirin memur işçi veya hizmetçi hizmetlilere yediğinizden yedirin giydiğinizden giydirin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günümüzün insanı Bundan artık ne anlaması gerekiyorsa zannediyorum anlar. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer bir hadisi şeriflerinde de Abdullah bin Ömer'den radıyallahu şöyle rivayet edilir. Bir zat peygamberimize Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek ''Ya Resulallah, bir hizmetçi hata işlediğinde kaç defa affedersiniz?'' diye sordu. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam ona hiç cevap vermedi. O zat aynı soruyu tekrarladı. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam yine cevap vermedi. Sorusunu üçüncü defa tekrar edince Resulullah Aleyhissalatü Vesselam günde yetmiş defa affedeceksin buyurdu. Bunu tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Çünkü bizlerin hem dünya hayatında hem de ahiret hayatını kazanma adına dayanak noktamız, istifade noktamız, kaynağımız Kur'an'dan sonra hadis-i şerif gelmekte hepinizin malumu. İşte Efendimiz'e aleyhissalatü vesselama bir zat geliyor. Ya Resulallah bir hizmetçi hata işlediğinde kaç defa affedersiniz diye soruyor. Allah Resulü hiç cevap vermiyor. Ozat aynı soruyu yine tekrarlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine cevap vermiyor. Sorusunu 3. defa tekrar edince Resulullah aleyhissalatu vesselam günde 70 defa affedeceksin buyurdu diyor hadis kitabı. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hadis şerifini bu şekilde aktarmış oluyor. Evet değerli dinleyiciler, geldik bugünkü sevgi hükmümüze. Bugünkü sevgi hükümümüzün adı Alkışlar. Yüzlerce kişinin alkışları ve neşeli şarkılarıyla getirildi cenaze. Ve yine şarkılarla ve tempolu alkışlarla sokuldu... ...beton duvarlı, mermer işlemeli mezarına. Ne imamın okuduğu kısa sureler işitildi o alkışlardan... Ne de müezzinin kısık bir sesle istediği Fatiha. Üzerine yıldızlı harflerle gönderenlerin yazıldığı çelenkler, Bizzat sahipleri tarafından televizyon kameralarının önüne sıralandıktan sonra, Parlak cümleler ve silagonlarla dağıldığı konvoy. Alkışçıların bütün mezarla yayılan parfüm kokularını silip süpüren bir akşam rüzgarı, Çelenkleri devirip dağıtırken mermer mezarın az ötesindeki toprak yığınından biraz önce sekiz on kişiyle defnedilen o garip ihtiyarın mezarından alkış sesleri duydu duyanlar ve dediler ki bu sesler melek alkışlarıdır. Cenazelerde Alkışlarla Böyle cenazeler Uğurlanıyor Bu Maalesef bizim İslam'da olmayan Ölfü ananemizde olmayan Tarihimizden gelmeyen Sünnet-i seniyede Hiç yapılmamış Bir Alışkanlık bir hareket bunun için bu Sevgi Yüküsünü okuyunca aklıma Allah rahmet eylesin Cem Karaca geldi. Hani cenazesinin tekbirlerle uğurlanmasını, götürülmesini vasiyet etmişti hatırlarsınız. Toplumda maalesef bazen bazı yer eden veya birler tarafından yapılıp da sonradan alışkanlık haline gelen insanlarımızın da buna karşı koymaya cesaret edemediği bazı alışkanlıklar var. İşte bunlardan birisi de cenazelerin çelenklerle, çiçeklerle alkışlarla maalesef uğurlanması bir de şu içinde bulunduğumuz günlerde dikkatimi çeken bir husus bunu Gaziantep'teki gerek idareciler, gerekse idare edilenler açısından söylüyorum. Bir havai fişek modası çıktı maalesef. Şu veya bu programda, şu veya bu şenlikte, şu veya bu harekette onlarca, yüzlerce havai fişek fırlatılıyor. Bunu kim yaparsa yapsın yalnız. Okullar yapıyor, şunlar yapıyor, işte bilmem neyler yapıyor falanlar filanlar yapıyor. Bu arada insanlar bu patlayan havai fişeğin ışığına bakıyorlar, sesine bitiyor. Neticede elde edilen hiçbir şey yok. Ve öğrendiğim kadarıyla da maddi olarak da epey bir külfet. Ciddi paralar tutuyor. Bunu yapan insanlar acaba o havai fişeklere verdikleri parayı 3-5 fakire yardım etseler, 3-5 fakir öğrenciye burs olarak verseler ve bu alışkanlık yer etmese de devam edip gitmese. Çünkü insan bir hareket yaptığı zaman, ...bir iş yaptığı zaman onun bir faydası olmalı. Bir anlık... ...bir göz zevki için Allah aşkına... ...on milyarları harcamayı değer mi? Ve... ...görüyorsunuz... ...duyuyorsunuz... ...bu kadar el uzatılma... ...bu kadar sahip çıkılması... ...beklenen insanlar... ...gençler, yavrular, aileler varken... ...bir an... ...işte bir patlama... Sonrasında gökyüzünde bir şekil meydana gelme zevkini tatmin etme adına bu paraları harcamaya değer mi Allah aşkına? Onun için bu konuda sizler bunu yapacak olanları, yapmakta olanları veya yapmış olanları en azından bir telefonla veya bir maille veya bir faksla ihtar edip, ikaz edip bunun yapılmamasını, Buraya sarf edecek paraların yardım sahibi, muhtaç sahibi kimselere verilmesi noktasında zannediyorum sizler bu ülkenin bir vatandaşı olarak üzerinize düşen bir vazife olsa gerektir zannediyorum. Evet değerli dinleyiciler, bunu da antiparantez arz etmiş oldum. Geldik bugünkü sohbetimizin konusuna. Yine suyun ötesinden büyüğümüze sorulan bir soru var. Tahtisi nimet ne demektir? Cenab-ı Allah'ın lütuflarını başkalarına anlatırken dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Diye bir soru var. El cevap, nimet, iyilik, ihsan, lütuf ve rızık gibi manalara gelir nimet iyilik ihsan lütuf ve rızık gibi manalara gelir bütün güzelliklerin kaynağı olan İslam en büyük bir nimet olduğu gibi sıhhat afiyet ve dünyevi imkanlar da birer nimettir tahdis rivayet etmek anlatmak ...ve birinden görülen iyiliği herkese söylemek demektir. Tahtisi nimet ise, Allah'ın nimetlerine karşı şükür duygusuyla dolmak... ...ve onun lütuflarını ilan etmektir. Evet, tahtisi nimet ise, Allah'ın nimetlerine karşı şükür duygusuyla dolmak... ...ve onun lütuflarını ilan etmektir. Bir başka ifadeyle tahtisi tahdisi nimet, Allah tarafından aczimize, fakrımıza merhameten ve ihtiyaçlarımıza binaen hem de karşılıksız olarak verilen nimetleri düşünmemiz neticesinde onları bahşeden Rabbimize karşı içimizde minnet hislerinin coşması ve bu hamdü sena duygusunun şükür nameleri olarak dudaklarımızdan dökülmesidir. Rızık evlad iyal ve barınacak mekandan iman, irfan ve ruhani zevklere kadar pek çok nimet vardır ki, bunlar münimi hakiki nazara verilerek ciddi bir minnet hissiyle ilan edilmelidir. Cenab-ı Allah, güneşin yükselip en parlak halini aldığı kuşluk vaktine yemin ederek, başladığı Duha suresinin son ayetinde, Şimdi gel Rabbinin nimetini anlat da anlat buyurmuştur. Bir önceki Leyl suresiyle duhanın peş peşe gelmesi çok manidardır. Çünkü Peygamber Efendimizin aleyhi ekmelü tehayanın leylini yaşadığı ve etrafı karanlığın sardığı bir zaman diliminde Cenab-ı Hak bütün zamanı kaplayan bir geceden bahsetmiş ama leyl'den hemen sonra da güneşin kuşluk vaktindeki parlak haliyle ortalığa verdiği aydınlığa yemin ederek duha'yı müjdelemiştir. Bu iki sure arasında besmele olmasa sanki aynı sure devam ediyor gibidir. Artık gece gündüze dönmüş, leil duha olmuştur. Allahu Teala ey resulüm Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da diyerek, kısa bir süreliğine de olsa, vahyin kesintiye uğramasının bir terk edilme emaresi olmadığını ifade etmiştir. Bu ayet, dünkü Leyli Yelda'yı bir duhaya çevirmiş, ve aynı zamanda bitip tükenme bilmeyen apaydın bir gündüzü müjdelemiştir. Değişik dönemlerde, o gündüzün çehresine zift çalmak isteyenler çıksa da onların fırçaları ellerinde kalmış ve bütün komplocular sonunda büyük inkisarlar yaşamışlardır. Elbette senin için her zaman işin sonu başından daha hayırlıdır ilahi beyanıyla, Peygamber Efendimizin bulunduğu ve bulunacağı her halin başlangıcına nazanın sonunun, ve dünyaya nazaran ahiretin daha hayırlı olacağı yani onun daimi bir yükseliş kaydedeceği belirtilmiştir zaten hem dünyada hem de ahirette akıbetin hayırlı olması önemlidir resul Ekrem Efendimiz de aleyhissalatü vesselam bize Allah'ım bütün işlerimizin neticesini hayırlı eyle bizi dünyada perişan olmaktan ...ve ahirette azaba uğramaktan muhafaza buyur duasını öğretmiştir. Bu duayı tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize Allah'ın bütün işlerimizin neticesini hayırlı eyle... ...bizi dünyada perişan olmaktan ve ahirette azaba uğramaktan muhafaza buyur duasını öğretmiştir. Akıbet hayır ola şeklindeki ata sözü de sonucun hayırlı olmasının önemini vurgulamaktadır. Bugün hadiseler size tebessüm edebilir, imkanlar yüzünüze gülebilir, fakat sonuçta bir falso söz konusu ise, başlangıcın iyi olması, inkisarınızı arttırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bundan dolayı, Efendimizin her anının ve her işinin öncesine nazaran, daha hayırlı olacağı ifade edilmiş, Verilen müjdeler bir perde daha yükseltilerek elbette Rabbin sana ileride öyle ihsan edecek, öyle bir veriş verecek ki sen de ondan ve verdiğinden razı olacak ve sürekli rıza soluklayacaksın mealindeki ayetle de Allah Resulü'nün dünyada dini yüceltme ve hakkı yayma vazifesinden muvaffak olacağı, ahirette ise şefaati uzmaya, ...ve makam-ı mahmuda ulaşacağı belirtilmiştir. Tabi bu... ...Efendimize ait olduğu gibi... ...Efendimizin yolundan giden... ...Efendimizin vazifesini yapan... ...hiçbir ücret, hiçbir karşılık, hiçbir menfaat beklemeden... ...insanlara Allah'ı sevdirme... ...duygu ve düşüncesiyle kendini vazifeli bilen... ...tüm insanlara da aynı zamanda hitap etmektedir değerli dinleyiciler. Duha suresinin devamında Cenab-ı Allah Resul-i Ekrem'in ilahi rahmet ve inayetle çepeçevre kuşatıldığını misalleriyle anlatıp nimetlerinin büyüklüğünü nazara verme sadedinde seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni dinin hükümlerinden habersiz insanlar arasından kurtarıp cahiliye karanlığı senin üzerine hiç düşmeden doğru yola koymadı mı? ''Seni muhtaç bulup ihtiyaçlarını gidermedi mi?'' buyurmuş ve böylece sağanak sağanak yağdırdığı nimetlerini Peygamber Efendimiz'e tam duyurmak için meseleleri farklı fasıllar içinde sunmuştur. Eğer Allahu Teala lütuflarını hissettirecek hatırlatmalarda bulunmasa ve sadece büyük nimetler verdiğini söylemekle iktifa etseydi Allah Resulü yine inanırdı ama nimetleri duyması... ...ve şükür duygusuyla dolması... ...aynı enginlikte olmayabilirdi. Çünkü sağlıklı bir insan... ...sıhhatin nasıl bir nimet olduğunu... ...bir hasta kadar bilemez. Gençlik gruba meyletmeden... ...gençliğin ne büyük bir nimet olduğu hissedilemez. İnsan biraz yalnız... ...ve sahipsiz kalmadan... ...himaye edenlerin... ...ve destek verenlerin kıymetini... ...tam takdir edemez. Rızık konusunda hiç sıkıntı çekmeyen bir insanın elhamdülillah ya Rabbi, bize bu nimeti sen verdin demesiyle çölde günlerce bir şey yemeden, bir yudum su içmeden dolaşmış bir insanın hiç beklemediği bir anda, bulduğu yiyecek ve içecek karşısında elhamdülillah demesi ve o nimeti duyması aynı değildir. Ancak nimetin yokluğunu tadan ya da şöyle böyle o yokluğu, tasavvur edebilen insan onun kadrini kendine has derinlikleriyle bilebilir ve aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın lütfunun enginliğini anlayabilir İşte Allah Celle Celaluhu bir zamanlar yokluğunu biraz tattırdığı o büyük lütuflarını öyle fasıllar içinde sunmuştur ki Resul-i Ekrem Efendimizin onları vicdanında çok derince duymasını sağlamış onu nimetten inama İnam'dan da münime yürütmüş Onun hamdü sena Duygularını coşturmuş Ve sonunda öyle ise Rabbinin nimetlerini anlat da anlat Buyurmuştur Ayet-i kerimede Fahaddis denilmektedir ki Bu anlat, söyle Dile getir ve yadet demektir Demek ki nimetin farkında Olmak ve onu dile getirmek Esastır Zaten şükrün hakiki olanı nimetin tam bilinmesiyle gerçekleşir. Zira nimetin kaynağının bilinmesi ve onu verenin takdir edilmesi büyük ölçüde nimetin bilinmesine bağlıdır. Her şeyden önce nimetlerin birer lütuf olduğu derince duyulmalı, daha sonra da yerinde ilan edilmeli, yerinde de sineye gizlenmeli ve bir sır uluhiyet olarak saklanmalıdır. Bediüzzaman Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri ilan etmenin ve tahtisi nimette bulunmanın bazen gurura ve kibre dönüşebileceğini söyler. Bazen de tevazu kastıyla o nimetleri ketmetmenin küfranı nimet olabileceğini hatırlatır. Nimetleri ilan etme ya da gizleme hususunda ifrat ve tefritten kurtularak istikamet üzere olmak için meziyet ve kemalatın varlığını kabul etmek fakat asla onlara sahip çıkmamak kendine mal etmemek ve hepsinin münimi hakikinin lütufları olduğunu ikrar etmek gerektiğini vurgular öyle ya her şey Allah'tan değerli dinleyiciler sizdeki bizdeki bütün kabiliyetler Allah'tan varsa güzellikler Allah'tan dünyada ...yaşamımızı, hayatımızı... ...idame ettirme... ...ve bunun sebeplerini yaratan Allah... ...celle celaluhu... ...her şey Allah'tan... ...onun için biz bu nimetlere... ...biz bu güzelliklere sahip çıkıp... ...o bizdendir, bendendir... ...ben yaptım, ben ettim deme... ...Allah korusun bir yönüyle... ...Allah'ı unutma manasına da gelmektedir... ...evet... ...nimetleri ilan etme...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 sana çok güzel bir elbise giydirse ve o elbise sana çok yakışsa insanlar da maşallah çok güzelsin çok güzelleştin dese eğer sen tevazu kerane haşa nerede güzellik nerede ben desen küfran nimette bulunmuş ve o güzel elbiseyi sana giydiren mahir sanatkara karşı hürmetsizlik yapmış olursun eğer müftehirane ...evet ben çok güzelim... ...benim gibi güzel nerede var desen... ...o vakitte mağrurane... ...gururlanarak... ...bir fahre girmiş olursun... ...işte hem gurur... ...kibir ve kendini beğenmişlikten... ...hem de küfranın nimetten kurtulmak için... ...evet ben güzelleştim... ...fakat güzellik elbisenindir... ...ve dolayısıyla o elbiseyi... ...bana giydirenindir... ...benim değildir demelisin... ...öyle ya... ...Yunus... Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diyor. Bu ceset elbisesini, vücut elbisesini bize giydiren Allah'tır. Celle Celaluhu. Bu ceset bizim malımız değil. Bu elbise bize ait değil. Eğer bizim malımız olsa, güzelliğimizi devam ettiririz. Gençliğimizi devam ettiririz. Zindeliğimizi devam ettiririz. Sağlıklı olmamızı devam ettiririz. Ama bizim elimizde değil bizim malımız değil ki biz istesek de istemesek de bazen gençlik gidiyor mutlaka güzellik gidiyor sağlık elden alınıyor ve derken bu dünyadan da o elbise candan ayırt edilerek ayrılarak bir bakıyoruz ki bizler o çok sahiplendiğimiz aman bir yer kırışmasın diye çok böyle pahalı kremler sürdüğümüz her gün aynanın karşısına geçip de belki saatlerce bazılar için diyorum bakarak böyle orada bir tüyüne dikkat ettiğimiz o ceset mezarda çürüyüp gidiyor demek ki o mezarda çürüyen ceset elbise bize ait değil evet onun için evet ben güzelleştim fakat güzellik elbisenindir ve dolayısıyla o elbiseyi bana giydirenindir benim değildir demelisin bu mal da aynı, servet de aynı, makam da aynı, yetki de aynı. Eğer sizler gücünüzü, kuvvetinizi Allah'tan alırsanız, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim der ona dayanırsanız, siz hiçbir zaman güçsüz kuvvetsiz kalmazsınız değerli dinleyiciler. Ama siz hep falan şahsa, filan kese, filan kişiye, ...falan servete, falan makama, falan yetkiye, falan şanı ve şöhrete dayanır. Ondan güç kuvvet alırsanız, o elbet bir gün elinizden alınacak. Ve siz, dayandığınız o mesnet elden gittiği için, ortadan kalktığı için, ...yere yıkılmaktan kendinizi alıkoymayacaksınız, koyamayacaksınız. Onun için, Allah behs baki heves. Allah varsa, siz ona dayanmışsanız, ...her şeyi ondan istiyor, her şeyi ondan alıyorsanız... ...sizin için ne gam ne tasa... ...dedim ya, bundan önceki sohbetlerinde de hep demişimdir... ...ne olursunuz Allah için... ...her birerleriniz Allah adamı olun... ...falanın fidan filanın adamı olmayın... ...Allah adamı olmak ne demek... ...hep Allah'la irtibatlı olmak demek... ...Allah'la irtibatı koparmamaya özen göstermek demek... Allah'ı hoşnut etmek demek, onun hoşnut olması için onun emir ve yasaklarına göre, onun bize kurtarıcı olarak, rahmet olarak göndermiş olduğu Hazreti Muhammed Mustafa'sının sallallahu aleyhi ve sellemin emir ve tavsiyesine göre yaşamak demek. Ve onun izinden giden binlerce evliyanın, asfiyanın, İmam-ı Rabbani'lerin, Şah-ı Nakşibendilerin, abdülkadir Geylanilerin, Hasan Şazeli Hazretleri'nin, Üstad Bediüzzaman Hazretleri gibi bu zatların peşinden gitmek demek. Evet, tahtisi nimetin gürül gürül seslendirileceği yerler de vardır. kelam nefsiye havale edilip, bir duygu seli halinde kalbe hapsedilmesi gereken yerler de. Haddi zatında kulluğumuzu yerine getirirken de, bazı ibadetlerde hafi yani gizli, ...bazılarında da cehri... ...yani açıktan olmamız icap eder. Şimdi değerli dinleyiciler... farz ibadetlerde... ...riya olmaz. Adam bakıyorsun... ...ya diyor... ...vakit namazını gösteriş için kılıyor. Ya farzda... ...riya olmaz ki farz. Yani Allah bunu farz yapmış. Yani bir memur... ...nasıl ki... ...aldığı maaşın karşılığı bir mesai yapıyorsa... O mesaide riya olur mu? Gösteriş olur mu? Gösteriş için o adam mesai yapıyor denilebilir mi? Denilemez. Allah'ın bize farz olarak emrettiği namaz gibi, haç gibi, zekat gibi, oruç gibi bunlar da riya olmaz. Allah emretmiş bunları. Evet. Haddi zatında kulluğumuzu yerine getirirken de bazı ibadetlerde gizli bazılarında da cehri olmamız icap eder. Mesela cemaatle namaz kılarken imam akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekatında Sabah, cuma, bayram ve teravih namazlarının da her rekatında Fatiha ve Zamm-ı Sureyi cehri yani açıktan yani yüksek sesle okur Sayır namazlarda ise yani öğle namazı ikindi namazı Hafi yani gizli yani alçak sesle düşük sesle içinden okur Görülünce ve duyulunca Allahu Teala'yı hatırlatan şair dediğimiz şeyleri seslendirirken de adeta haykırırız. Mesela ezan gibi. Bayram günlerinde tekbirlerimiz ve haçta bütün ovayı obayı inleten lebeyk Allahümme lebeyk seslerimiz Rabbimizin azametini ve nimetlerini ilan keyfiyeti içinde gürül gürüldür. Şeytanları kaçıran, ve bir manada melekleri ve ruhanileri de celbeden ezanımız da en gür bir sada ile okunur. Biz ezan sayesinde her vakit bir kere daha Allah'ın büyüklüğünü ilan eder ve onu bize tanıtan zata karşı minnet duygumuzu seslendiririz. İşte ibadetlerimizde sesimizi yükselttiğimiz ya da nefeslerimizi tuttuğumuz yerler olduğu gibi tahtisi nimet mevzuunda da cehriliğini tercih edeceğimiz, ya da hislerimizi sükuta havale edip hafiliyi, gizliliği seçeceğimiz yerler de vardır. Mesela dünyanın dört bir yanına birer irfan meşalesi taşıyan eğitim gönüllülerinin fedakarlıklarını yad etmek ve başarılarını alkışlamak bir kadir şinaslıktır Bununla beraber eşyanın, hadiselerin ve her şeyin verasında Cenabı Hakk'ı görmek bir esas olduğu gibi o başarıları da Allah'ın inayetine bağlamak lazımdır. Evet, kainattaki her şey onu anlatan bir dildir. Her nimetin arkasında da O'nun rahmet ve inayetini müşahede etmek gerekir. Her nimette O'nu görmek, O'nu okumak ve O'nu temaşa etmek bir yönüyle vicdani bir şükür olduğu gibi, ortaya konan hayırlı faaliyetlerin ve başarıların arkasında Cenab-ı Hakk'ın inayetini görmek de, ...kalbi bir şükürdür. Böyle bir şükür duygusunun... ...sadece kalpte ve vicdanda... ...duyulması kafidir. Bu hususta kelam nefsiyle... ...yetinmekte de bir beis yoktur. Fakat öyle bir an gelir ki... ...güzel neticeler... ...muvaffakiyetler... ...ve başarılar... ...muhavere mevzu olur. Onlardan bahsedilir ama... ...her cümlenin sonunda... ...yaptık ettik sözleri de duyulur. İşte o zaman kalbi ve vicdani şükür yetmez. Tahtisi nimeti kelamı nefsiye havale etmek kafi gelmez. Orası Allah'ın nimetlerini gürül gürül ilan etme makamıdır. Bunları bize lütfeden Allah'tır. Bu hayırlı neticelerin ardında inayeti ilahiye vardır diye haykırma anıdır. Orada fahadisi kelam nefsi değil de kelamı lafzi ile seslendirmek esastır. Bu bazen her meslekte, her sahada oluyor değerli dinleyiciler. Bazen bakıyorsun, işte bir iş adamı, bir sanayici, ben yaptım, benim başarım. Bir eğitimci, diyelim ki bir öğrencinin veya bir eğitim kurumu, bir öğrencinin çok ciddi derece almasını işte biz yaptık. Yahu Allah nasip etmezse nasıl olur ki? Allah senin kafana, o zekayı, o kapasiteyi vermezse nasıl olur ki? Onun için her şeyi Allah'tan bilme. Kendi nefsimize mal etmeme. Başarıları mal etmeme. Cenab-ı Hakk'ın ikramları ve hususi iltifatları, lütufları insanların şefkini kamçılamak için umuma mal edilerek anlatılabilir. Mesela Allah'ın üzerimizde çok büyük lütufları var i̇hsan ilahi olarak hizmet-i imaniye ve Kur'aniye omuzumuza yüklenmiş vade vefada hulfetmezsek bu kutsi vazife bizim kurtuluş fermanımız olabilir demek mahsurlu olmasa gerektir. Ayrıca naatlarında hemen her mısraında Ya Resulallah dendiği gibi böyle bir hamdü senahisi ifade edilirken de her cümlenin başında ya da sonunda Allah'ın inayetiyle oldu. Bunların hepsi onun lütfu denmeli ve iş asıl sahibine verilmelidir. Hadiseleri sahibinden tecrüt ederek sadece birer vaka olarak ifade etmek, onlardaki nuraniyeti alır götürür. O işlerin derinliğini sığlaştırır ve vicdanlarda da haşyet adına hiçbir şey hasıl etmez. Oysa biz Allah'ın nimetlerini anlatırken, ...hem Rabbimizi anlatmış olmalı... ...hem de gönüllerde Allah'a karşı güven ve tevekkül duygusunu... ...aşk-ü şevk hislerini uyarmalıyız. Hasıl olan güzelliklerin bizim güç ve kuvvetimizle olmadığını... ...bütün planların bizi görüp gözeten bir zatın inayet ve keremiyle gerçekleştiğini... ...ve sırtımızı bitip tükenme bilmeyen bir cennet hazinesine dayadığımız için de... ...sermayemizin asla sonra ermeyeceğini öyle bir üslupla anlatmalıyız ki hem bağrı yanık ehli iman kevser yudumlamış gibi olsun hem ümitsiz insanlar rahmet kapısına yönelip yeisten kurtulsun ve hem de şahlanan azimler sayesinde inananların kuvveyi maneviyesi kuvvet bulsun evet değerli dinleyiciler bu hususta küçük bir tavzihte daha bulunmak istiyorum diyor büyüğümüz aynı mülahazaları paylaşan ve aynı mesleğin temsilcileri olan insanlar kendi aralarında konuşurken şevke medar olması için bazı ikram ve ihsanları seslendirebilirler. Fakat böyle bir tahdisi nimette bulunurken de asla mübalağalara girmemeli, meseleyi aidiyet mülahazasına ve cemaat enaniyetine bağlamamaya da çok özen göstermelidirler. Aralarında az da olsa meslek, meşrep, ve mezak farklılığı bulunan kimseler, kendi meşreplerini öne çıkarmak suretiyle diğerlerini gıptaya, hasede sürüklememeli ve kıskançlık damarlarını tahrik etmemelidirler. İnsanların çevkini arttırmak için çok kıymetli olduğu kadar müminlerin kalplerini kazanmak, birlikte atmasını sağlamak, beraberce daha geniş dairede bir vifak ve ittifak ufkuna müteveccih olmak da çok önemlidir. Kimsenin gıpta damarını tahrik etmemek, kimseyi küstürmemek, hiçbir kalbi kırmamak, herkesin gönlünü kazanmak, her müminin duasını almaya çalışmak ve herkesin bir çeşit yakınlık hissetmesini sağlamak da tahtisi nimette bulunurken dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Bazen de etrafımızdaki küfra'nın nimete düşen ve nankörlüklere giren insanlar oluyor. Bunlar Allah'ın lütuf ve inayetlerini hiç görmez, yapılanları küçümser ve tam bir felaket çığırkanı gibi davranırlar. Mesela çok sevdiğimiz ve takdir ettiğimiz Mehmet Akif'in felaket günlerinde yazdığı şiiri dillerinden hiç düşürmez ve şöyle derler. Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşer'de mi bir çarelerin yoksa felahı? Nur istiyoruz, sen bize yangın veriyorsun. Yandık diyoruz boğmaya kan gönderiyorsun, Esmezse eğer bir ezeli nefa yakında, yarap o cehennemle bu tufan arasında, Toprak kesilip kum kesilip alemi İslam, Hep fışkıracak yerlerin altındaki esnam, İslamı elinden tutacak kaldıracak yok, Nahak yere feryat ediyor acize hak yok, Yetmez mi musab olduğumuz bunca devahi, ''Ağzım kurusun yok musun ey adlı ilahi'' diyor Mehmet Akif o talihsiz ve karanlık günlerinde düşmüş olduğu ümitsizlik ve iyis duygusunda. Bu sözler bir milletin künde künde üstüne yıkıldığı bir dönemde o toplumla bütünleşmiş bir vicdanın sesi soluğudur. Bu çığlıklar kırılmış bir kalbin feryadıdır. Dolayısıyla... Onu o inkisarları içinde mazur görmek lazımdır. Fakat biz aynı sözleri söyleyemeyiz. Bunları biz söylersek nankörlük etmiş ve küfranın nimete girmiş oluruz. Ben bu yanık mısraları çevirip Allah'ım nur istiyoruz, Saanak saanak yağdırıyorsun. Yandık diyoruz, melekleri, ruhanileri, insü cinni, tulumbacılar olarak yangınımızı söndürmeye gönderiyorsun diyorum. Başka türlü söyleyemeyiz ki bunca lütuf ve ihsanlarını görüyorken nur istiyoruz sen bize yangın veriyorsun yandık diyoruz boğmaya kan gönderiyorsun dememiz seza mı bizim mümin olarak bize yakışır mı bu şikayet Mehmet Akif'e bir şey demiyorum az önce de ifade ettiğim gibi onu inkisarları içinde mazur görüyor ve bu sözleri bir dertlinin yanık nameleri olarak kabul ediyorum fakat Allah'ın komployu ...tuzağı ve hileyi çok iyi bilen, aynı zamanda tahribin avantajlarını da değerlendiren... ...o kadar hasım ruhlu şerir karşısında İslam'ı, Kur'an'ı, sizi bizi muhafaza ettiğini gördükten sonra... ...şükür hisleriyle dolmamamız ve hala o yıkılış devrinin ağıtlarını seslendirmememiz... ...Müslümanca bir tavır olması gerektir. Evet, ortada inkar edilemez bir nimet vardır... Ve o nimeti falana filana mal etmek şirktir. Bunu tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Evet ortada inkar edilemez bir nimet vardır. Ve o nimeti falana filana mal etmek şirktir. O bütün kalpleri fetheden Hazreti Müfettihü'l-Ebvab'a aittir. İşte öyle bir nankörlüğün, küfranın nimetin ya da şirke düşme tehlikesinin olduğu yerde insanlara... Düşünce selametini göstermek için minarenin şerefesinde hakkı ilan eden müezzin gibi tahtisi nimeti en gür sadayla seslendirmek gerekir. Ayrıca bir insan kendi şahsına özel bir kısım iltifatlara mazhar olabilir. Mesela Cenab-ı Hak birinin ufkunu açar, onu yarınlara ait plan ve projelerde isabetli kılar ve hep doğruya irşat buyurur. Bu bir mazhariyettir. Ve Allah'ın hususi bir lütfudur. O insan mashar olduğu o ilahi ihsanları tahtisi nimet olarak başkalarına söyleyebilir ama eğer onları diğer insanlarla paylaşırken kendi nefsine bir pay çıkarmayacağından ve caka yapmayacağından emin değilse aça vurmaya mecbur kalmadıkça onları sinesine gömmesi ve bir sır olarak saklaması daha uygun olur. Yani bunu siz bir rüyadan tutun da yapmış olduğunuz bir hizmetin başarısına kadar teşmil edebilirsiniz değerli dinleyiciler. Bazen oluyor işte mesela diyelim ki bir şahıs Efendimiz'i görüyor. Bunu anlatırken kendini böyle bir üstünlük böyle anlatarak öyle bir ima içerisinde anlatıyor. Tabi eğer öyle bir düşünce içerisinde bulunacaksa kendinizi başkasından farklı ...görme duygu ve düşüncesine girecekseniz diyor... ...hiç anlatmayın onu diyor. Fakat... ...o kendisine bahşedilen ekstra lütuflar karşısında... ...sessiz kalınca... ...bazı insanlar onun hakkında... ...bu zat şuna da mazhar... ...buna da mazhar gibi sözler söylüyor... ...ve bir insan dimanın... ...planlaması mümkün olmayan şeyleri ona mal ediyorlarsa... ...işte o zaman... ...Allah'ın nimetlerini tek tek sahip dökmesi... ...ve onlara sahip çıkmanın... ...haşa uluhiyet iddiasında bulunmak gibi bir şey olduğunu söylemesi gerekir. Orada nefsine pay çıkarmadan nimetleri anmalı ve nazarları münimi hakikiye tevcih etmelidir ki insanlar ondan dolayı şirket düşmesin. Keşke Allah'ın sizinle olan hususi muamelelerini ve özel lütuflarını gizleseniz, mecbur kalmadıkça onları ifşa etmeseniz, ve o ilahi teveccühleri kendi derinlikleriyle bıraksanız. Çünkü onları orada burada anlatmak, rüyaları rastgele tevil ederek onları daraltmak gibidir. Nasıl ki Cenab-ı Hak bir kısım rüyalar yoluyla bazı insanlara ihsanda bulunur ve çok engin şeyler adına ipuçları verir, sinyaller gönderir. Şayet o insan o rüyayı ve sinyalleri kendi sınırlı hafızalasıyla yorumlamaya kalkışırsa, çok engin manaları daraltmış olur. Hazreti Yusuf'un aleyhisselamın hapishane arkadaşlarına hitaben işte yorumunu istediğiniz iş böylece halledilip sonuçlandırılmıştır. Yusuf suresi 41. ayetin mealinde dediği gibi onun rüyası da kendi dar tevilleri çerçevesinde hükme bağlanır. Fakat o rüyayı alim hakimin engin ilmine havale etse Hüküm de o enginlik içinde cereyan eder. Aynen öyle de. Cenab-ı Hakk'ın size bir kısım hususi teveccüh ve iltifatları varsa... ...sizin hissettiklerinizin bir bütünün sadece kendi ihsaslarınıza dokunan kadar olduğunu bilmelisiniz. Alıcılarınıza çarpan teveccühlerin o küllün akıl, mantık ve hislerle algılanabilecek dalga boyundaki bir cüzü olduğunu düşünmelisiniz. Dolayısıyla... O iltivat ve teveccühleri herkese açmamalı, onlar hakkında bir hüküm vermemeli, onları Allah'ın takdirine havale etmeli ve tahtisi nimeti kelamı nefsi ile seslendirmelisiniz. Hasılı neticeyi bağlıyoruz değerli dinleyiciler. Başınıza gelen musibetlerden, mücelletler dolusu ders ve ibretler çıkarmalı, bir damla nimet karşısında da yüz defa şükürle gürleyerek, hep minnet hisleriyle oturup kalkmalısınız. Bunu tekrar ediyorum, hasılı, başınıza gelen musibetlerden, mücelletler dolusu, ders ve ibretler çıkarmalı, ciltler dolusu, ders ve ibretler çıkarmalı, bir damla nimet karşısında, yüz defa şükürle gürleyerek, hep minnet hisleriyle oturup kalkmalısınız. Küfranın nimetten kaçmalı, meziyet, kemalat, ve hususi iltifatların varlığını kabul etmekle beraber, onlara sahip çıkmamalı, kendinize mal etmemeli, ve hepsinin Allah'ın lütufları olduğunu gönlünüzde duymalısınız. Yerine ve şartlarına göre, bazen onları gürül gürül ilan etmeli, bazen de hamdü hislerinizi kelamı nefsiye emanet etmekle yetinmelisiniz demiş, Cenab-ı Hak bizleri inşallah, tahtisi nimet yapan, küfranı nimet içerisinde olmayan kullarından eylesin diyoruz. Bir ilahi arasından sonra yine inşallah sizlerle Aile İlmihali bölümünde tekrar beraber olacağız kıymetli dinleyiciler. hoş kam ilmahali bölümüne bugünkü aile ilmahali bölümünde şöyle bir husus var, mevzu var. Hanımının şikayet ettiği kocayı peygamberimiz nasıl ikaz etti diye bir bölüm var. Her aile reisinin üzerinde ailesinin hakkı vardır. Nefsinin hakkı vardır. Çocuklarının da hakkı vardır Her hak sahibine Haklarını vermeye mecburdur Demiş başlarken İman ve İhlas timsali Osman bin Mazun Medine'de Öylesine bir mistik dini hayata Yöneldi ki Kendisi gibi düşünen bir grup insanla Bir araya gelerek Şöyle bir karar dahi aldılar Bekar olanlar evlenmeyecekler Evlenmiş olanlar dünyaya dalmayacaklar. Bütün gece namaz kılacaklar. Bütün gün oruç tutacaklardı. Dediklerini yapmaya da başladılar. Geceleri hep ibadet ediyorlar. Gündüzleri de hep oruçla geçiriyorlardı. Böylece evlerini de tabii olarak ihmal ediyorlardı. Bu durumda aileler de zor vaziyette kalıyorlardı. Bir gün... Osman'ın hanımı Havle, Efendimiz'in hanımlarına Osman'ın bu halini anlattı. Allah Resulü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hemen Osman'ın bu anlayışına müdahale etti. Osman dedi, ''Sizin içinizde Allah'ın emirlerini en çok yerine getiren kimdir? Sensin ya Resulallah'' dedi Osman. Efendimiz taşı gediğine hemen koyduğu, Öyleyse ben geceleri namaz kılıyorum ama uyuyorum. Gündüzleri oruçta tutuyorum ama yiyorum da. Yani bazen oruç tutuyorum bazen tutmuyorum. Ben bazen oruç tutuyorum bazen tutmuyorum. Ben gece ibadet ediyorum. Namaz kılıyorum ama uyuyorum. Aile hayatımı yaşıyorum ama onları ihmal etmiyorum da. Yani hem dünyama çalışıyorum hem de ahiretime. Sizin her şeyi terk edip de kendinizi yalnızca ahirete yöneltmeniz benim tebliğ ettiğim dinde yoktur buyurdu. Efendimiz ikazını şöyle bağladı. Ya Osman, senin üzerinde ailenin hakkı vardır, nefsinin de, çocuklarının da. Her hak sahibine haklarını vermeye mecbursun. Asap arasında duyulan bu ikaz hemen herkeste bir denge meydana getirmişti. ...ne dünyayı, ne de ahireti terk etmek uygun değildi. Her hak sahibine hakkı verilecekti, biri diğer için terk edilmeyecekti. Osman, bütün arzularına rağmen Bedir Savaşı'na hastalığı sebebiyle katılamamıştı. Artık iki tane hicretin sıkıntısını yaşamış Osman'ın, yorulan vücudu, ...kendisini ayakta tutamıyor, hasta yatağından kalkamıyordu. Tedavisi için... ...gösterilen gayretler de fayda vermemişti. İki oğlu Abdurrahman ile sahibi... ...önce Allah'a, sonra da vefakar ve sabırlı hanımı havleye emanet ederek öbür aleme yöneldi. Cenazesinde Efendimizin, kardeşim diye hitap ettiği Osman için gözlerinden yaşların süzüldüğünü gören bir hanım sahabi... ...Osman cenneti garantiledi manasında, Osman artık bir kuş gibi cennete uçup gitti dedi... Allah Resulü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verilen bu cennet garantisini hiç hoş karşılamadı, hemen düzeltme yaptı. Nereden biliyorsunuz Osman'ın cennete uçup gittiğini? Ben Allah'ın Resulüyüm, bana bildirilmediği takdirde ben de bilemem Osman'ın nereye gittiğini. Ancak hayatı boyunca haramsız yaşadı, haramsız şekilde de öldü. İyi yere gittiğini ümit ederim ama garanti veremem. Şu kesindir ki nereye layıksa oraya gitmiştir Osman. Bu uyarıyı dinleyen hanım der ki, bu ikazdan sonra bir daha kimse için garantili konuşmadım. Sadece Hüsnüzanda bulunmayı tercih ettim. Bundan dolayı, ehli sünnet mensupları kimseyi ne cennet ne de cehennem garantisinde görmezler. Hep ayetin ikazını hatırlarlar. Herkes kendi amelinin tutsağıdır nasıl yaşamışsa öyle muamele görecektir. Bu da mahşerdeki hesaptan sonra belli olacaktır. Evet, değerli dinleyiciler, Aile İl Mahali bölümünde bir hususu daha arz etmek istiyorum sizlere. Hanımlar fazilet ve sevapta erkeklere nasıl ortak olurlar? Evet, bir gün Medine'li hanımlar mutat toplantılarından birindeyken ortaya şöyle bir sual attılar. Kadınlar mı daha faziletli erkekler mi? Kadınlar daha faziletli. Çünkü bütün peygamberleri onlar dünyaya getirdi. Hayır erkekler daha faziletli. Çünkü erkekler olmasaydı o peygamberler de olmazdı. Bu sırada bir hanımefendi daha kesin konuştu. Bir defa kadınlar erkeklerin sevabına erişemezler, faziletlerine yaklaşamazlar. Çünkü kadınlara cuma farz değildir, cenazeye gitmezler, namazlarını cemaatle kılmazlar, bunlardan hepsinden fazla olarak da cihada da çıkmazlar. Bu sebeplerle kadınlar erkeklerin sevabına erişemezler. Bir başka hanım, neden öyle düşünüyorsunuz ki? Onların fıtri ihtiyaçlarına biz muhatap değil miyiz? Çocuklarını Karınlarımızda biz gezdirmiyor muyuz? Evlerine eşyalarına biz bakmıyor muyuz? Biz bunları yapmazsak onlar camiye de cihada da gidebilirler mi? Bu yüzden diyorum ki onların bizden fazla olarak yaptıkları hizmetlerine bizler ortağız. Sohbet bu minval üzere uzarken karar verdiler ki rahat ve güzel konuşan ablaları esma gidip bu durumu Resulullah'tan sorsun. Hanımların temsilcisi olarak Hazreti Esma hemen huzuru Risalet penaya girdi. Herkes susmuş. Mütesettire Esma yani o pür tesettür Esma söze başlamıştı. Ya Resulallah buraya toplantıda bekleyen diğer hanımların temsilcisi olarak geldim. Sohbet konusu olan meselemizi sormak istiyorum izin verirseniz. Buyur ya Esma. Neymiş hanımlar cemaatinin müşkülü? Ya Resulallah... Biz hanımlar... Allah ve Resulüne iman ettik. İmanlarımızın icablarını da... Nefsimize tatbik ettik. Ne var ki bizler evlerimizin... En tenha köşesinde ibadet ediyor. Sizin birçok harici hizmetlerinizden... Mahrum kalıyoruz. Bununla beraber... Erkeklerin fıtri ihtiyaçlarına muhatap kadınlardır. Çocuklarını onlar... Aylarca gezdirip senelerce bakıp büyütür. Sizler cumaya cenazeye gidince bizleri evde bırakırsınız. Eşya ve mallarınıza biz bekçilik ederiz. Bunların hepsinden fazla olarak da sizler Allah için cihada gidiyorsunuz. Biz bunlardan da mahrumuz. Size bu hususların hepsinde de bizler yardımcı değil miyiz? Yoksa bütün bunlar, bu sevaplar erkeklerin şahsına münhasır kalır, hanımları onlardan mahrum mu olurlar? Böylece Esma sualini bütünüyle sormuştu. Resulullah'ın Sualdan son derece memnun olduğu besbelliydi. Nitekim asabına döndü. Dini sual soranların içinde şimdiye kadar böyle güzel bir sual soran oldu mu dedi. Herkes susmuş, neticeyi merak ediyordu. Nebiyi Ekrem Efendimiz ağır ağır ve kelimelere basa basa şöyle müjde verdi. Ya Esma, temsil ettiğin hanımlara söyle ki onlar bu saydığın hizmetlerde kocalarına zorluk çıkarmıyor. Yardımcı oluyorlarsa hiç üzülmesinler. Sevapların hepsine de ortaktırlar. Cuma'sına da, cemaatına da, hatta Allah için çıktıkları cihada da. Yeter ki kocalarına yardımcı olsunlar, mania haline gelmesinler. Resulullah'ın sözleri henüz bitmemişti ki, Esma yerinde daha fazla duramayarak kalktı ve koşarak toplantı yerine döndü. Onlar ise kapıya yakın yerde bekleşiyorlardı. Esma onları görünce tekbir almaya başladı. Onlar da hayırlı bir haberle geldiğini düşünerek tekbirle karşıladılar ve Esma aldığı müjdeyi verince birden bayram havası esmeye başladı. Hatta bu bayram Medine kadınları arasında günlerce devam etti. Bu hadisede hanımların, Beylerinin hizmetlerine ortak olmalarının tek şartı olduğu bildirilmektedir. O tek şartta, saydıkları hizmetlerinde beylerine yardımcı olmaları. Başka bir ifadeyle, evlerindeki sorumluluklarını yerine getirerek beylerinin hizmetlerine destek çıkmalarıdır. Bunu yaptıkları takdirde, beylerinin bütün hizmetlerinin sevaplarını hissedar oluyorlar. Hatta at üstünde çıktıkları cihattan bile hissesiz kalmıyorlardı. Bu fevkalade ibretli ve manalı olayda, günümüzün dindar hanımlarına elbette açık seçik dersler vardır. İhtar ve ikazlar söz konusudur, yeter ki ibretle düşünsünler, tefekkürle değerlendirsinler, beylerinin hizmetlerine köstek değil destek olsunlar. Böyle yardımcı tutumlarıyla erkeklerin hizmetlerinin sevaplarına ortak olma liyakatlarını fiilen gösterip ispatta bulunsunlar demiş. Değerli dinleyiciler bu münasebetle sizlere bir hatıramı arz etmek istiyorum. 94'lü 95'li yıllar yine şu anda bu şehirde olan bir abimizle bir kardeşimizle beraberiz. Tabi böyle sohbetlere geliyor gidiyor haftada bir gün. Tabi bu Allah'a zikir, tefekkür, sohbet ortamı eğer hazını tadını alanlar bu hazzı erenler için bambaşka bir şey derken bir gün daha derken bir gün daha derken haftada üç güne dört güne çıkıyor bu yine bu yakın beldelerden birine bir akşam bir programa gittik beraber orada sohbet yaptık dönüşte vakitte biraz gecikti gittiğimiz yerden geç bırakınca 12 gibi veya yarım gibi böyle gecikince tabi o abimiz kapıyı çalıyor gece eşi tabi o da şu anda elhamdülillah İslam'a hizmet eden bir camianın içinde belki biz de dinliyordur bilemiyorum nereden geliyorsun diyor o abimiz de diyor ki işte falan hocayla filan yerden geliyoruz hizmetten geliyoruz öyle mi diyor battaniyeyi onun ...ellerine veriyor. Git diyor o zaman... ...o hocanla beraber nerede yatıyorsan yat diyor. Şimdi tabii... ...o abimiz de akıllı zeki birisi. Peki diyor o zaman... ...ben yarından itibaren hizmet hizmet bırakıyorum. Eski arkadaşlarımla... ...her akşam kahveye gidiyorum. Hafta sonu pazarları sabahtan akşama kadar... ...kahvede okey oynamaya başlıyorum. Ne yapıyorsanız yapın. yav durmur hayır diyor siz. Madem böyle istiyorsunuz ben eski halime döneceğim. Şimdi... Çok değerli hanımefendi dinleyiciler, kocalarınızın akşamları hayır hizmetlerine gitmesine mani olmayın. Niçin olmayın? Düşünün ki şu ülkede ve şu dünyada her akşam içip içip gelip de naralar atarak, eşlerine çocuklarına sıkıntı veren, dayak atan insanların sayısı az değil. Allah sizin beylerinizi öyle bir konumda değil, Allah yoluna hizmette koşturan bir fert eylemişse sizler de o beyinizin yapmış olduğu hizmetten sevapça ortaksanız hissedar iseniz siz buna şikayet değil aksine Allah hamdü sena edip kocanızın sırtını sıvazlayıp hani o Hazreti Sümeyra gibi Uhud meydanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şehit edildi haberini duymuştu da Yerinden evinden koşa koşa gelmiş Medine'den. Uhud meydanına girmiş. Hepiniz çok dinlemişsinizdir bunu. Uhud savaşı ki yetmiş küsur sahabinin... ...Musapların, Hamzaların şehit edildiği... ...Abdullah bin Cahşların şehit edildiği bir savaştır. İşte o meydana giren Sümeyra annemiz... ...o sahabi anamız... ...Uhud meydanına girdiğinde... Bir el der ki Sümeyra Baban burada şehit O babasının şehit olduğuna hiç dönüp bakmaz Der ki babam önemli değil Ey ne Resulullah Resulullah nerede bana onu gösterin Biraz daha ilerler harbin işlerine doğru Bir el kalkar der ki Sümeyra Kocan şehit O onu söyleyene döner der ki Kocam önemli değil bana Resulullah'a gösterin. Resulullah nerede? Yine devam eder. Bir parmak yine der ki ona işaret ederek. Sümeyra çocukların şehit. O der ki çocuklarım da önemli değil. Bana Resulullah'ı gösterin. Resulullah olmadıktan sonra ben ne edeyim kocayı, babayı, evladı? Ve sonra bir el Efendimizin bulunduğu yeri göstererek. işte Resulullah Sümeyra der. Sümeyra. Efendimiz'i bulma sevinci içerisinde o arzu ve ihtiyakla Efendimiz'in eteklerinden yapışır. Ve anlatan Hoca Efendi aynen şöyle diyor. Tarihe dur beni dinle diyen ve tarihe değer kazandıran şu sözü söyler Sümeyra diyor. Kullu musibetin ba'de zelike celal ya Resulallah. Seni gördüm ya artık bütün musibetler hafif gelir ya Resulallah. Sen hayattasın ya artık her şey hafif gelir ya Resulullah der. Ve Resulullah'ın cübbesinin elbisesinin yüzüne gözüne sürer sürme diye der. Evet değerli hanımefendiler, değerli dinleyiciler. Allah Resulü'nün davası, bize bırakmış olduğu emaneti, dini, insanların, gençlerin, evlatlarımızın kalbinde değilse, siz her akşam kocanızla, veya hanımınızla otursanız ne yazar? Oturmasanız ne yazar? Eğer zaten hem bey hem hanım iman üzere giderlerse, istikamet üzere giderlerse, cennette ebedi bir hayat, ebedi bir saadet, ebedi bir birliktelik sizleri beklemekte. Onun için şu 30-40-50 yıllık dünya hayatında, 3-5 akşam demeden, hatta siz, Beylerinizin sırtını sıvazlayıp Haftada iki günle olmaz bu iş Üç gün Haftada üç günle olmaz dört gün Şu dünyada ayrılık çok önemli değil Yeter ki Allah'ın ve Resulullah'ın Davası yerde kalmasın İnsanların gönlü bundan mahrum kalmasın Hadi evde ne oturuyorsun Git hizmet et koş Diyecek Ve onları teşvik etmeniz gerekecek Eğer yarın Hazreti Resulullah'ın huzurunda Şefaat istemeye Yüzünüz olsun istiyorsanız Cenab-ı Hak hanımlara Böyle bir şuur Beylere de böyle bir şuur nasip eylesin Diyoruz Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz Yüzünüzden tebessüm Gönlünüzden sevgi eksik olmasın Cenab-ı Hak umduklarınızdan mahrum Korktuklarınıza düçar eylemesin Rabbim Dudaklarınızdan dualarınızı eksik etmesin Ve o dualarınızı Kabul ettiği duaların arasına Dahil eylesin diyoruz programımızı bitirmek istiyoruz değerli dinleyiciler. Bir sonraki sabahın bereketi programında yine sizlerle buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. toprakla toprağı suyu mini mini canlılarla buluşturan buluşturup dört bir yanı cennet bahçelerine çeviren etten kemikten kandan irinden var ettiği bir cismi meleklerle melekutla Ruhanilerle buluşturup tanıştıran Yarıştıran rahmet sultanı Rabbimize Onun ilmi adedince hamdü sena Bir gün benim adım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır diyerek Ümmetine ufuklar çizen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve dupturu ehlibeytine atların cidi o kemikleri üzerinde dünyanın dört bir yanına o namı celili Muhammed'i götürmek için koşturup duran yaranı ashab-ı çöllerdeki kumlar deryalardaki damlalar adedince salatü selam ediyor Boynumuz bükük, elimiz açık, gönlümüz niyazımızın mutlaka kabul göreceği recasıyla top dolu olarak hakkın yüce kapısında bir kere daha içimizi dökmek istiyoruz. Rabbimiz senden yerde ve gökteki bütün kullarının kalplerinde bizim için bir sevgi zemini hazırlamanı diliyoruz nezdinde armağanların en güzeli olan kurbet payesine masal olmuş enbiya ve mürseline teveccühte bulunduğun gibi bizi de teveccüh ve hüsnü kabul de donat bizimle cinni ve insi şeytanların şu geçici dünya hayatında onların saptırma dalalet yollarına çekme Ayartma ve süslü gösterme arzularının arasını meşrik ve mağrip arasındaki mesafe kadar uzak tut. Rabbimiz kapında acz-ı fakir içerisinde reca duygusuyla dilendiğimiz şeyleri bize lütfedeceğine inanıyoruz. Sen rauf ve rahimsin. Ne olur umduklarımızı boşa çıkarma. Kortuklarımıza uğratma. Efendiler efendisine, onun nezih aile fertlerine, seçkin arkadaşlarına salatu selam ederek bunları senden dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz. Aşılmaz. Ah edip ağlamadan, sineler dağlamadan, su gibi çağlamadan, bu dağlardan aşılmaz. Canı cananı vermeden, fakr ile fahra girmeden, yokluğa kanat ermeden, germeden, imkansız yollar aşılmaz kafada düşünce sinede iman gönülde heyecan hislerde tufan ve bin bir binbir bin bir Hafakan içini sarmadan çöller aşılmaz ötelere gönül gözü açmadan hervaz edip dost eline uçmadan Benliğine Kıvılcımlar saçmadan Sarp yokuşlu bu yollar hiç aşılmaz. Ölüp ölüp dirilmeden her gün bin kez Gelilmeden canda öze erilmeden şekler gümanlar aşılmaz. Sine kebap olmadan Vakit miat dolmadan Sen senden kurtulmadan Dere tepe aşılmaz Yolcu buruk baş gerek Gözde daim yaş gerek Huy biraz yavaş gerek Yoksa yollar aşılmaz